Bakın insanların karşılaştığı şey. İşte biz de İzmir'e gidiyorum da burada cami var, ne gerek var siz hediye? Zaten buna karşı çıkıyorlar. Normalde aslında... Allah'ın verdiği bir sadaka. Bir sadaka、yani, Birisi size bir hediye verse, para verse, sevinirsin değil mi? İkramiye verse. Allah dediği, kabul eder, cevap boyu kancaması lazım. Peki hocam cünnetler aynı şekilde kılacak gibi bilen? Müslüm'den, Ömer'e Ömer mümininden gelen rivayetten, Ömer öyle yıkılıyor, oturuyor.、Burada、kendisine rahmet etsin. Bakıyor, birileri namaz kılıyor. Böyle yeğenim diyor, şunları sor, ne kılıyorlar? Nafile kılıyor. Beyeğenim diyor, biz diyor nafile kılacaklık da diyor, farzı niye iki yoluna gidiyor. Ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile sefere çıktım. O farzların önünden arkasından nafile kılmaz gidiyor. Ondan sonra insanların en hayırlısı Ebu Bekir'den çıktım. O da kılmağından söyler şu、evet. şeyler. Ama bu dolupta gelen rivayette Müslüman sualleri dayı ko alasa sabah sunneti tekrarlanır. Bu var. Buyurun. Allah'tan ne özleceksiniz? Allah'a nezaketsiz. Benim, değil mi? Epeyde de sunneti var sabah. Sadece sabah sunneti var. Sabah olduğu gibi hiç değişmiyor.、Evet. Ama diğerleri sadece fazla. Bu,、evet. hocam bir şey sorabilir mi? Şimdi biz çoğu zaman hiç namazlamamışız yıllardır. Şimdi yerekten tevayese namaz kılacak geçti namazlarımız nasıl geçti? Altyazı ustası. Geçmişti, kılmadı. Şimdi inancı, onları kazayedeceğim.、Evet. Orada mı zoruna gitti? Şimdi ne yapacağım? Kolayla mı geleceğim? Orada kazın, hiç değişmiyor. Buna saniye mi olacak? Saniye kal yeter. Şimdi hocam, mesela bugün geldiğimiz zaman, bu mesela. Sıra... Şimdilik yetişen gençler、evet. gerçekten farklı yetişiyor. Bunu、yani、benim oğlum farklı, öğrendim, damadım öğrendim. farklı, torunum farklı yetişiyor. Öğrenme gitsen istediğim gibi yetişebiliyorsun. Hangi ağacın düğününe yetişiyorsa? Aynen öyle. Şimdi bugüne gelen eskiye bizim düğünlerimizden, bu dört alimi birbirinden ayrıyorlar. Şimdiki o ayrıca yollara geldi. Ama oysa dördü de o tek yol için, İnci, mücadele verenler. Müsabakalar. Müsabakıyor olabilir. No, yani demek ki dur demiş ki namazın etrafında düz hiçbir <gülüyor> şey olmamıştı. Evet. Çünkü Allah'ı berecun işareti. Evet.、Işte. Şimdi bugüne gelen onlardan şey edilen, konuşulanların çoğu ezber edilen buna adım gibi eminim. Aa ezberledi mi düşünüyorsun? Hay hay. Her düştüğü şeyler mesela. Evet. Biliyor ki bunda bu dur olmadığı dur yokdur. <gülüyor> kişilerde hata arandığında. Kişiler konuşulmaya başladığında hak devreden gider, anlayışlar kısıtlanır, öğrenilen doğrulara da gölgeler düşer. En güzeli hak konuşmak, hayırlı konuşmak, şahıslara indirgemeden meselelere bakmak. Bu insana her zaman hayırlıdır. Demek ki dörtünün kesinlikle birbirinden hayretmememiz lazım. Sadece dört değil ki dörtte ittifa ederiz. Kıyamete kadar hidayet imanları gelecek olur. Allah onların sayılarını artırır. Allah Rabbani alimleri、evet. sayısını artırır. İçimizden ihlaslı insanların çıkması mesele、evet. artırır.、Evet. Şimdi bizim bazı büyük değerlerimiz var. Konuştuğumuzdan Meşer'e bunlar. Azal'a çatıştık. Siz gibi resmeni de görmüşsünüzdür. Çok da okumunu da görmüşsünüzdür. Çok yargınlaştık. Azal'ın tünet olur mu? Şam'ın mezhebesi öyledir. Yani bir zaman gelmesin, İmam-ı Şafir böyle işte, o onlar bizimle böyle bize olmaz demeleri yani ne oluyor? Dört taneyi birbirinden hepsini ayırmış olur. olmuş oluruz.、Evet. Yani Tövbe Ağaç'a demek ki 1.000'den 4.000'i ayırmış olur. olmuş oluruz. Evet. Dört mesele, dört bir haktır. Bu mezhepler arasındaki ihtilaflı konular ise biz adamın muayelik olsun diye. Söylenmiş, tabi、yani、burada bir sorun yok, hepsi hattı ama kolaylık olsun diye. Doğru birisi. değil. Birisi kan kendisi bozulur demiş, birisi bozulur demiş. Bu her ikisi de doğru olduğuna göre kolaylık değil. Olur、edelim. mu? Biri kanamadan ölebilir. Birinden falan çıkıyor. Ölen var. Birinden、hocam. çıkmıyor. Ölen. Ölen var. He. Ney hocam, anlayalım. Kanama var, biri yok diyorsun ya. Zaman fazla mana mı olur gidebileceğim? Evama gitmek nasıl olur bu? Abdestle mezheb alıcı öyle bu. Adana'da abdest alıyor, döndüm baktım karavanın birisi şöyle duruyor. Buyurun amcane. Ağzını gösteriyor, diş çektirmiş, ağz kanıyor. Evama、şey, gitmiş. O demiş ki, senin ağzını kanıyor, abdest tutmaz, sen namazı kılmıyor, akşam gidince kadar yaparsın, demiş. Biri de demiş ki, bak, bak, o hocam, buna sor. Döndüm bak, buna şöyle durayım. Buyurun. Ben de hani, bir şey mi diyecek falan, sor soracakmış. Ben de, de ağzım kanıyor da, ne yapayım? Sen güzel bir abdest al, namazını kıl, ama kan geliyor, önemli değil. Sen namazını kıl, 私はあなたの話を聞いているのはあなこの話を聞いている。 Orbit gibi. Orbit gibi. Toplumda böyle insan geldiğinde bu şeyleri söylemek istiyor ama söylediği zaman ki sorular sorulacaksa acaba yanlış bir şey mi söyledi? Bazen dinlemek güzeldir, bazen soru sormak güzeldir. İlmi bir ortamda sohbet edildiğinde sukut edip dinlemek hayırlıdır. Ama bazen de sorular ilmin anahtarıdır.、Yani、soru sorulara insanların cehaleti giderilebilir. Ama soru vardır. İnsanları ifsad eder, hasta götürür. Hayır getirmez.、Yani、ben soru bulundum bir tanemiz. Tabii. İki hafta önce hocam sana sekiz ayda durun bebeğim vermekte. Bu neyin belirtisi? Ben bunu sorabildim. Bu neyin belirtisi? Birincisi Allah sabrını artırsın. Allah hayır versin. Sağbe hanımlarından、e, birinin yaptığı gibi beyi eve geliyor. Çocuk nasıl bilir? İyidir. Sükülete erdirir. Rahatıyor. Yorgun sahabe. Ve o gece hanımı da kendisi rencisi münasebette bulunuyor. Sabah olduğunda Eşi beyine diyor ki, bir sana emanet versin.、E, gelip de şu emaneti verdesen, ne yaparsın?、E, Vermiyor, olmuyor diyor. En akad böyle bir olsa da sahabe çok güzel Allah Resulü sırat ve salamı gidiyor şikayet ediyor. Allah Resulü danına dua ediyor, onlar çok güzel bir silah ediyor. Allah hayrınızı arttırsin, sabrınızı arttırsin. İnşallah o çocuk size orada şefaat çolur ve yardımcı olur. Bu bazen insana rahmettir. Nasıl? Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'dan Salih bunun bir kıssası var bu Kur'an'da. Musa Aleyhisselam yanındaki Salih kullan karşı sahile geçtiğinde sahilde oynayan çocuklara görüyor ve hemen Musa Aleyhisselam'ın yanındaki Salih yani halk arasında hazır. denilen,、e, yani nispet edilen.、E, Salih bunu ne yapıyor? Orada oynayan çocuklardan birinin kafasını koparıyor. Musa Aleyhisselam diyor ki, sen diyor haksız yere bir cana mı affedin? Hani diyor sen bana muhalefet etmeyecektin? Neyse bu tarafa girmeyin, ondaki hikmeti anlatıyor. O çocuk diyor, İbn-i Abbas'tan gelen nakilde, doğuştan kafir ruhlu. Anne ve babası ise salihlerden de durur. Eğer o çocuk yaşasaydı, anne ve babasının imanına, akidesine zarar verecekti, diyor. Yani çocuğun yaşamasında bir hayrı olmadığını kim biliyor? Hatta hadiste devamında, keşke kardeşim Musa sabretseydi de, biz de birçok hikmetler öğrenseydik, diyor. Veyahut, bir çocuk ölüyor, yine üstümün kitabı kaderde, Ayşe annemiz diyor ki, işte cennet bahçelerine bir kuş uçtu, diyor. Allah'ın suyu diyor, aleyhissalatü vesselam, ya Allah, suyu, öyle deme. Allah cenneti yarattı, cennet için ehli yarattı. Yani Allah'ın biçirdi, diyor. Yine İbn Abbas'ta gelen rivayette, müşriklerin ölen küçük çocuklarından soruluyor, nereye gidecek? Onlar yaşasalardı. Ne üzerine yaşayacaklardı, ne üzerine öleceklerdi Allah bilir. Yani ölüm bir şeyin muhakkak habersidir. Bazen rahmettir, bazen de nedip intikamdır, bazen hatta insanın azgınlığına nedip bir cezadır. Bunu insan daha iyi bilir.、Anladım. Ama her karıkerde Bakara söresinin 155'te miydi? o müminlerin başına bir iş geldiğinde bir tasla bir şey inna illa inna illa yani biz Allah'tan geldik Allah güzel bir beş bir güzel bir altı değil asıl asıl asıl asıl asıl asıl kadar adam olmuş daha nerede bilmiyor bilmiyor Bilmiyorum. Bu adam Bakara Suresi'ne okulu yazdı. Onun için diyor. 155 mi 156? Hemen bu okula mı? 155 mi? 155. 155. Takılmıyoruz. Allah sahabınıza hepsinden, eşinizden. İnşallah hakkınıza hayır olur. Allah şaha hayırlı nesilleri karşılığını nasip etsin. Dormak. Dormak mısın? Bir de bu hoşu geldiğinizde şu olabilir de 11. Hıçan bir şey daha sorabilir kesin kurbanla ilgili. Kurban kesiminde kesilecek olan hayvanın yaşı değil mi? Değerli aşağıya yok olmanı şöyle. Ama nasıl bir şekilde olması gerekiyor bu? Yarın mi keseceğim, yoksa götürecek miyim? Adap mı kesecek, mürtüş kurban mı? Normal kurban bayramında keser. Bayramında keser. Hocamizde de.、Yani, Yarın keseceksen bekleyeyim burada. <gülüyor> Ama seniye ise, eğer oyun kesecekse, bir yaşında veya oyunun yavrusu hadislerde gelen anasıyla aynı hizaya gelmişse, burdakiyle. Eğer sığır kesecekse iki yaşını dolduracak veya kazma dişleri var. İşte altta. Anlıyor musunuz? Sizi gördün mü? Alın, alın. Altta iki yaşını doldurmuş kazma dişleri vardır. Onun patlaması gerekiyor. Dev ise Allah haline beş yaşır. Yani onun Allah haline şu an terapüte kaldı. Bilen varsa. Dev öylesi、evet, yedi yaş. Yedi mi? Yedi yaş. Bakalım. Yedi mi beş mi? Yedi. Koyun Bak, altı. Bir. Koyun altı, keçi bir altı gün, yaşında. Alt ayı yaşında. Deveyi bilmiyorum, bakarım inşallah. Ya da siz de bakın. Koyunu da、Koyunda、bir. Sığırda bir, bir yıl aldığını benim bildiğim kadarıyla. İşte alt kadar. ay veya anasının boyunca olduğunu yeterlidir. Koyunda bir, sığırda yediye kadar, devede yediye kadar kurban edilir. Dev ayakta kesiniz, sol aya bağlanır. Ya kılıçtan tek vuruş terbasıyla, ya da şuradan batırılı çekilir. Kan kaybından dev ölür. Sığır ise yatırılarak boğazında iki şah damarı aslında kesilerek kurban edilir. Bismillahirrahmanirrahim. Saplayarak kesim.、E, şey sadece devdeki çan da mı? Dev. Bak kesiyorlar ben gördük şöyle bir çan. Adam geliyor, severek böyle bıçağı göstermede geliyor, bir koyuyor, bir çekiyor, bir konfuş kuruyor derdik gidiyor. Sığırda bakıp kesinlikle... Değil, sığırda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bıçağınızı bileyin, ona eziyet etmeyin diyor. Ve doğru olanı iki şah damarını kesip kan kaybından ölmesin. Ama bizler çoğu insanlar ehil olmayınca sanki hayvana... eziyet edildiği zannediyor. Hemen direktlime şöyle bir keseyim diye dayacağında aha burdan kopacağım. Hatta omuzun aralar geliyor,、bir、şeyler yapıyorlar. Doğru olanı kan kaybından ölmemesi. Şerefsiz bir dediğiniz gibi beş yaşından benim dediğim yedi kişilik. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Allah hayır. Spanik. Allahım, rahmetle. Başka soru soracaklar mı? O zaman buralar gibi işte. Gözüküyor olması, bir yoruk boynuzları olmasın, kulağın kesici olmasın, kulağı olmasın. Ha, o özellikte söylemedim. Onları da sordun değil mi? Evet, bu tamamlayacaksanız. Ya bunlar eksik, usulde. Kulağın kesik olmayacak, delik olmayacak, görünüşte kemikler istaylı olmayacak, topal olmayacak. Yani uzulları eksik olmayacak.、E, fakat aldın, bunlardan herhangi biri başına geldiği sıkıntısı yok. İkisini nişanlı edip onu kurban yerine götürüyorsun. Fakat aldığında kurban olarak onu nişanlı edindiğinde uzulları eksik olmayacak, boynuzu kırk olmayacak, kör olmayacak, kulakları yarı kılmayacak, tam olacak. Etiketi ne olacak? Efendim, kulak etiketi var. Allah, etiketi ne olacak? Çıkarmazsan tam kalıyor. <gülüyor> Ama çıkarmak. <gülüyor>、e, yurt dışındaki bazı Müslümanlar videoda izledim. Şu beyaz tarafı var ya, oralara deriye vuruyorlar. Yani kulaklara vurmuyorlar. İnşallah biz de burada bazı şeyleri halledersek, yani İslam hakimi olursa bunlar bir kökten çözülür. Yoksa biz zaten bunlara taka taka çözüp en iyi bilicez. Adlarım böyle, adlarda böyle yan yan tarafda kesim yapıyorlar. Mimarisi üzerinde de gözüküyor. Evet. Köprüsü diyorlar. Mağaza mı? Nasıl diyorlar? Yaşadığımız yerden. Ben kurban da bir isare yazıp, ayinler dedim bu. Bir gün önce kurban kesiliyordu. Laik bir sistemin Müslümanlar üzerinde veriyet hakkıının olmadığını yazdım. Nasıl Yahudiler, Hristiyanlara karışamıyorlarsa, Müslümanların namazına da, Müslümanların kurbanına da karışma hakkılarının olmadığını yazdım. Ama maalese yazmak da olmuyor bu. Kurbanda, kurban satışında, seçmede hep bazı şeyler, ölçüler neyse adam ona göre. Olayla nereye geliyor? Kulağı vursun gitsin. Niye? Çünkü dini bir vecibeyle onu ne yapıyor? Yapmıyor, bilmiyor. Fakat biz Müslüman olarak bu işlere soyunsa veterileri mi çağıracağız? İlla bir kontrolü mu? Yaptır. Nereye vurdun? Arkadaş kulağına yapma. Bak bizim birimizde bir ayetimiz var. Allah Resulü ne diyor? Kulağa delik olmayacak. Şurası şöyle, ne yapmayacaksın, vurmayacaksın, nereye vurur, buraya vurma da, nereye vurursan vurur, burada böyle geliyor dersin, adam da ne yapar, Avrupa'da, Avustralya'daki Müslümanlar'ınkini gördüm ben, videoda gördüm, şey, deli var ya, belinin oraya zınlanmıştır. Ben alalım ki, burada bir nehyeler, bir nas yok ama burada var, burada var. İslam hakim olsa her şeye birden ne yapıyor? Hayır kendimize kardeş ibadet farkından sorun. İslam hakim olsun sormaya gerek kalmayacak çünkü Müslüman ticareti bilmiyorsa bile yaptırıcı bir gücü olacak. Sık ista onu ne yapsın, yapsın tepeci durumuna düşecek. Bayım üstünde duruyor. Ne? Aynı soruyu sahibi de soruyorlar. Allah Resulün ya ibadetleri. Tevketmiş olduk. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, İbn-i Mezi'de gelir zaten, başka etmiyor. Kim kesmeye muhtedir olur da, kurban kesmezse namaz yanında yaklaşmaz. Kurban bayramına kesilen Kurban Bakın Mikraim Aleyhisselam ve Hanberimizin şilleti olmuş olur değil mi hocam? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, yani bizim ümmete nazlarını anlatırken bir ayet-i kerimede dört şeyden kurban edin ayeti var. sonra Kevser suresi var, sonra İbn-i Maca diyor ki bu gücü yetenin kurban kesimleri bizim için bağlayan、mı? bunu anlatmak daha hayırlıdır. Ama nereden gelmiştir? Aynı her peygamber namaz kılanlardandır geldiği gibi Atamız İbrahim'in de nedir? Kurbanı vardı, onu zikretmekte faydalı. Ama nasıl olarak bizim önce ayete, hadise gitmemiz gerekiyor. O fazilet nereden geldi? Oradan da onu anlatmakta da faydalı. Ama 私はあなたのお話を聞いてください。 よろしくお願いします。<音楽>